Müslüman bir erkek gayrimüslim bir kadınla evlenebilir mi? Pişirdiği yemek helal midir yoksa haram mıdır? Selamlar demiş izleyicimiz. Bir Müslüman erkek e, Hristiyan veya Yahudi dediğimiz ehli kitap. Kendilerine kitap verilen kimselerle onların kadınlarıyla evlenebilir. Bu e, Kur'an'da haram kılınmamış. Hı hı. Ama müşrik kadınlarla evlenilmez gayrimüslimler. Veya ateist, agnostik, işte deist. Kimselerle evlenilmez. Hı hı. Ancak Hristiyan ve Yahudilerden e, evlenebilir. Bu kapı kapatılmamış. Tabi tercih Müslüman hanımla evlenmek. Zaten Allah Resulü'nün beyanı, dinar olanı seç. Elin, evin bereket görsün. Huzurlu olasın diyor. Şayet evlenmişse bu cevaza e, uyarak kişi bu durumda elbette hanımının pişirdiği niyecek yani. Ehli kitabın pişirdiği yenir. Kestiği yenir. Tabi Allah'tan başkası adına kesiyorsa o yenmez. Evet. Veya İslam usullere uygun olarak kesmediği bir şey yakinen biliniyorsa hı hı. o da yenmez. Ama Mesela, evlendikten sonra Müslüman olması evet. yönünde teşvik de etmesi lazım değil mi hocam? Ha, tabii, yani... tabii. Şimdi neslin nasıl devam edeceği bu da dikkate alınmış. Fetvada şayet yetiştirilecek çocuklarda kişi İslam'ı çocuklara Müslümanlığı onlara öğretebilecek hı hı. o yöne kanalize edebilecek buna inanıyor buna kanaat getiriyorsa evlenebilir diye cevaz bu şekilde <gülüyor> bu tercihi öngörmüşler elbette fırsat buldukça ona anlatacak örnek olacak değil mi? Evet. haliyle yaşantısıyla örnek olacak ki o zaman zaten Müslümanlığı e, layıkıyla, hakkıyla yaşayan bir insandan bir başkasının, Müslüman olmayanın etkilenmemesi mümkün değil ki Müslüman bile etkilenir. Yani güzel, e, sünnet üzere yaşayan, e, müstakim bir insan, e, kamil bir insan, takva üzere olan bir insandan, değil mi? O e, mis kokan bir e, ağaç gibi, meyve veren bir e, mümbit ağaç gibi, hayırlı insan, güzel insan, güzel huylu insandan etkilenmemek mümkün mü? Biz bile değil mi? Tabii Müslüman ki, da etkilenir. Ki gayri yani Müslüm elbette yani evleviyetle etkilenir. Dolayısıyla davranışıyla örnek olacak, haliyle ve zaman zaman güzel sözleriyle onu e, inşallah doğru yola hidayete sevk edilir. İnşallah.